أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأخدة من لسان يفقه قولي Allahumme allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilmen bi rahmatika sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor. Yutabi an'ami ahli dunya min ahli'n-nar her رأيتها hayran kat, her marra bika neaim kat, fe yekulu la wallahi ya Ahirette diyor, dünyada en çok nimet görmüş olan, en çok nimetler içerisinde nimetler içerisinde yüzmüş olan bir insan getirilir ve bu kişi cehennemlik bir insandır. Dünyada çok lüks bir hayat yaşamıştır Nimetler içerisinde yüzmüştür Zengindir Sağlığı yerindedir Ve nimetler içerisinde yüzmüştür Ahirette getirilir Ve cehenneme bir kere batırılıp çıkarılır Bir kere cehenneme batırılıp çıkarılır Ve ona sorulur Sen hiç nimet gördün mü? Hiç hayır gördün mü? diye sorulunca vallahi ya rabbi ben hiçbir şey görmedim diyecek. nimet adına hiçbir şey yaşamadım. hayır adına hiçbir şey görmedim bir kere cehenneme batılıp çıkarılmasıyla. Aynı zamanda diyor ve yut bi ashad ennasu bu'san fi dunya min ahli'l cennete fiyusbahu fi'l cennete sabghatan fiqalu lahu ibn adam hal ra'ayta bu'san kat hal marra bika şiddetun kat feyakulu la vallahi ya rabb ne مرة bir bü's katval ra'itu şiddeten kat. Bir de diyor dünyada en çok çile çekmiş olan, sıkıntılar yaşamış olan, çile çekmiş olan, işleri raz gitmemiş, belki hapislere düşmüş, işkence görmüş, sakatlanmış, hastalık çekmiş, fakirlik çekmiş vesaire. Dünyada en çok sıkıntı çekmiş olan birisini getirirler. Fakat o kişi de cennet ehlindendir diyor. Bir kere sadece cennete daldırılıp çıkartılıyor. Yani bir kere cennet ona gösteriliyor ve çıkartılıyor ve ona soruyorlar sen hiç ömrün boyunca şiddet gördün mü? Sıkıntı yaşadın mı? Çile çektin mi diye sorulur. Vallahi ya Rabbi ben hiç çile adına hiçbir şey görmedim diyor. Bu hadis neyi gösteriyor? Demek ki Öyle bir gerçek bekliyor ki bizi cennet ve cehennem, bir kere cennete sokulan bir insan dünyada yaşamış olduğu bütün sıkıntılarını bir anda unutuyor. Fakirliktir, hastalıktır, ekonomik sıkıntılardır, hapistir vs. Çekmiş olduğu bütün sıkıntıları bir anda unutuyor. Bir kere cenneti vermesiyle. Ve bir kere cehenneme batırılıp çıkarılmasıyla o dehşetli, durumu görmesiyle de dünyada yaşamış olduğu nimetler, zevk sefalar hepsi bir anda yok oluyor. Bir anda unutuluyor. Sen dünyada hiç nimet görmüş müydün? Yaşadın mı? Sen hiç hayır gördün mü? diye sorulduğu zaman vallahi ya Rabb ben hiç hayır adına hiçbir şey görmedim ki, nimet adına hiçbir şey yaşamadım ki. Cehennemi bir kere görmesiyle zaten bütün o şeyleri de unutuyor. Düşünün dünyada en zengin bir insan saraylarda yaşamış olan, etrafında işte hizmetçiler, kadınlar, nimetler, yiyecek, yani istediği her şeye ulaşabilen krallar, bir kere cehennemi görmesiyle bütün bu nimetleri bir anda unutuyorlar. İşte böyle bir gerçek varken, kişi bu dünyayı ahirete tercih eder mi? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rivayet ediyor Musned İmam Ahmed'te Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor aramızda oturuyordu. Sahabe rivayet ediyor aramızda otururken diyor bir de baktı ki bir cemaat var toplanmışlar, Sordu kıla ale aleme istema haula? Faqala aleme istema haula? Bunlar neden toplanmışlar diye sorunca kıla ala kabrin yahfurunuhu bir kabri kazmak üzere toplanmışlar diyor diyorlar ashab-ı kiram. Birisi ölmüş, onu gömmek için toplanmışlar. Fece'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem febedara beyne yedi ashabihis mur'an. Hazreti Resulullah sallallahu korkuya kapıldı diyor, hemen acele bir şekilde sahabenin önünden koşup gitti diyor. Hatta intaha ila'l-kabr kadrin başına geldi diyor. Fejesa ala Ta istagbaltuhu min bayni yadayhi li anzur ma dizlerinin üzerine oturdu diyor. Diz çöktü diyor. Kabre doğru yöneldi diyor. Ben de diyor gidip baktım ne yapacak? Sebeke hatta balla sar min O kadar çok ağladı ki diyor toprak diyor ıslandı onun gözyaşlarıyla. Thumma aqbala aleyna feqala ey ikhwani limithl hadha al Ey kardeşlerim işte böyle bir gün için hazırlık yapın dedi diyor bizim için. Orada çok ağlıyor aleyhisselatü vesselam. Habirin başında çünkü bir gerçek var müminin önünde. Nedir o gerçek? Artık dünya hayatı bitmiştir. İmtihan bitmiştir. allah Teala'nın bize tanımış olduğu süre bittiğinden dolayı artık imma ilen jenna ve imma ilen nar ya cennete ya da cehenneme diye iki duran olduğu, üçüncü bir duran olmadığı, böyle bir gerçekle yüz yüze kaldığı için, Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Etkileniyor. Yine rivayetlere göre Hazreti Osman bazen kabillerin başına gider, mezarları ziyaret eder ve o mezarların başında toprağı ıslatana kadar ağlarmış, sakalı ıslatana kadar ağlarmış. Ona sormuşlar ey Osman, Ya Ege'l-Müminin neden? bu kadar cennet ve cehennemle ilgili ayetleri okuyorsun bu kadar ağlamıyorsun da bu kabirlerin başında neden bu kadar ağlıyorsun diye sordukları zaman da demiştir ki kabir müminin ilk uğrayacağı duraktır burada hesap verebilen ahirette de rahat bir şekilde hesap verecektir kurtuluşa erecektir ama burada azaba düşer olan ya da burada hesabını veremeyecek olan kişi kişiyi daha dehşetli şeyler bekliyor Dolayısıyla bu ilk dura geçen adam geçmiştir artık. Ama burada takılıp, burada azap görecek olan kişinin vay haline ilerikisi daha da beterdir onun için. Biliyorsunuz mümin için cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Habir, kafir için de cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır. Kıyamet kopana kadar orada bekletileceklerdir. Yine bir hadis-i şerifinde aleyhisselam şöyle buyuruyor, Peygamber bu sözleri söylemesinin sebebi de şudur. Bir zaman sahabe-i kerramın yanından geçerken bunların güldüklerini görüyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara yöneliyor ve diyor ki: "İnni ara Ben sizin görmediğinizi görürüm diyor. "Ve esmau Sizin işitmediklerinizi de işitirim diyor. Aleyhissalatu vesselam. Hz. Resulullah Sellem'in peygamber olması hesabıyla bazen kendisine bizim görmediğimiz şeyler gösterilmiştir. Mesela melekler gösterilir, miraca çıktığı zaman cennet, cehennem gösteriliyor, o ulvi alem gösteriliyor, Allahu Teala ile görüşüyor, peygamberlerle görüşüyor, bir sürü şey görüyor. Orada azap görenler, nimet içerisinde olanlar, Bunlar ona gösteriliyor. Ve ben sizin işitmediğinizi işitirim diyor. <gülüyor> Gökyüzü diyor ağırlığından dolayı diyor ses çıkarmıştır. Artık bir ağırlık var ağırlığından dolayı ses çıkarmıştır. Ve ses çıkarmaya da müstahaktır Çünkü üzerinde çok büyük ağırlık vardır. مَا فِيهَا مَغْدِعُ أَرْبَعِ أَصَّابِعَا اِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ Dört parmaklık bir mesafe olmasın ki gökyüzünde illaki orada secdeye kapanmış bir melek vardır. Bu kadar meleklerle doludur diyor gökyüzü. Yine bir hadisi şerifinde aleyhissalatü vesselam diyor Beytül Ma'mur, hani Kabe'nin üzerinde gökyüzünde yine Kabe gibi Allah'ın kutsal saydığı bir evi vardır. Ona beyt Mamur deniyor. Ve o Betül ül Mamur'u melekler tavaf ederler. Melekler orada ibadet ederler. Aleyhisselatü diyor, diyor her gün o beyt Mamur'a yetmiş bin melek girer. Tavaf etmek üzere. Bir kere tavaf eden diyor, ikinci kere tavaf edebilmesi için kıyamete kadar sıra bekler diyor. O kadar çok melek vardır ki günde yetmiş bin melek giriyor ve ikinci kere tavaf edebilmesi için de kıyamete kadar sıra bekler diyor ve sırası gelmez diyor. Kıyamet kopana kadar. Bu kadar çok melek vardır günde yetmiş bin melek ne yapıyor? Tavaf ediyor. Bu kadar yani gökyüzü meleklerle doludur. Bu sebeple diyor yani gökyüzünün ağırlığından dolayı zorlanması ses çıkarması haklıdır diyor. Ya ümmet Muhammed, ey Muhammed'in ümmeti diyor, ma Eğer benim bildiğimizi, bildiğimi bilmiş olsaydınız, la ve la bakitu Çok az güler, çokça ağlardınız diyor. Az güler, çok ağlardınız. "Ve ve yatakların üzerinde" diyor, hanımlarınızla zevk-i sefa süremezdiniz diyor. وَلَكَرَشْتُمْ اِلَى السُّعَدَاتِ تَجْعَرُونَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Ve diyor yüksek yerlere çıkar, dağlara çıkardınız ve Allah'a yüksek sesle yalvarır bağırırdınız diyor. Allah'a yalvarırdınız. Böyle bir hal yaşardınız fakat benim yani işitmediğim, yani sizin işitmediğinizi ben işitirim, görmediğinizi ben görürüm. Benim yaşamış olduğum halimi bilmezseniz ve Bilmiş olsaydınız zaten diyor düşünün ki az güle çok alardınız diyor. Ve ki sefa süremezdiniz. Yüksek yerlere çıkar Allah'a yalvarırdınız. Ebuzer el-Gifari bu rivayeti işittikten sonra diyor ki vallahi levadittu anli şecereten Ben yenen, bitirilen, yok olan, kesilen bir ağaç olsaydım diyor Ebuzer el-Gifari. Yani keşke yok olsaydım. Benim halim ne olacak? korkusundan dolayı Yine bir hadis-i şerifinde Ali Aleyhisselam diyor: "İzavudi atil cenazatu. Cenaze hazır olduğu zaman, konduğu zaman her rijalu ala anaqihim. Artık adamlar onu taşımaya başlayınca, omuzlarında taşıyınca ve in kanat salihah qalat qaddimuni Eğer salih bir insansa içindeki ölen kişi salihse beni takdim edin beni takdim edin yani bir an önce beni götürün başka bir evette neden bu kadar yavaş yürüyorsunuz Niye ağır ağır davranıyorsunuz diye sesleniyormuş Ve in kanat ghayra salihatin qalat ya veylaha ayna tadhhabuna Ama salih değilse yani o müminlerden değilse, takvim müminlerden değilse, der ki bana yazıklar olsun nereye götürüyorsunuz beni. Başka bir rivayette neden bu kadar acele diyorsunuz? Sakin olun, yavaş olun diye bağırıyormuş. Yes mausoutha kullu şeyin illen insan, insan haricinde herkes diyor, onun sesini işitir diyor, o cenazenin sesini işitir. Walasemiah ed insan ulasu eğer insan işitecek olsaydı bayılıp düşer diyor korkusundan dehşetinden bayılırdı diyor. Böyle şiddetli şeyler bekliyor bizi. Yine bir hadis şerifinde Ali Sadıs'ın diyor "İza sara ehlu'l-cenneti fi'l-cenne ve ehlu'n-nar fi'n-nar, ji'a'l-maut hatta yuqafu beyne'l-cenneti ve'n-nar, thumma yuzbah." Cennetlikler diyor cennete girdikten sonra ve cehennemlikler de cehenneme girdikten sonra Ölüm getirilir diyor. İkisinin de göreceği bir yere getirilir. Sonra boğazlanır diyor. Kesilir. Ölüm denen bir şey artık kalmaz. Ölüm de kesildikten sonra, bundan sonra ne demekte? Ebediyet vardır. ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ birisi seslenir. Ey cennet ehli bundan sonra size ebediyet vardır. Bundan sonra ölüm yoktur size. ويا اهل النار خلود فالموت ويا اي جهنم bundan sonra artık burada ebediyet vardır. Kurtuluş yoktur sizin için. Feyezdadu ehlul cenneti ferahan ila ferahim ve yezdadu ehlun nar huznan ila Cennetlikler sevinçlerine sevinç katarlar. Çokça sevinirler. Ve cehennemlikler de diyor üzüntülerine üzüntü katarlar. Çünkü artık kurtuluş imkanı kalmamıştır. Belki az da olsa bir kurtuluş imkanı var da belki böyle düşünüyorlardı. Ona olabilir yani. Belki bir gün olur ölürüz ve tavırdan kurtuluruz. Ama artık ölümün öldürüldüğü o anı görünce cehennemlikler ne yapacaklar? Üzüntülerine üzüntü katacaklar. Ölüm kaldırılmıştır, bitmiştir artık. İşte böyle bir gerçek bekliyor bizleri. Ve sahabe-i kiramın neden hani bu ayetler, bu hadisler karşısında neden bu kadar gözyaşı döktükleri, neden günahlardan çekindikleri, günah işlememe konusunda hassas davrandıkları, takva konusunda, ibadet konusunda, nefislerini arındırma konusunda neden bu kadar hassas davrandıklarını ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Çünkü onlardaki iman neydi? Yakini bir imandı sanki gözleriyle görmüş gibi, elleriyle tutmuş gibi, yaşamış gibi hissediyorlardı. Bizim gibi bu hadisler böyle onlara hikaye gibi gelmiyordu. Sahabe-i kiram etkileniyor, ağlıyorlardı ama maalesef bizim imanımız, onların imanı gibi kuvvetli olmayınca, maalesef bizler belki işitiyoruz ama bir taraftan da unutuyoruz. Ve de hayatımızda belki bir değişikliğe sebebiyet vermiyor. Yine aynı günahlar, aynı mahiyetler, aynı taksiratlar, aynı gidişat bir değişiklik yok hayatımızda. Allah korusun bu zamanla ne anlama geliyor? Artık kalplerin ölmesi demektir. İsrail oğulları gibi, Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi, Ehli Kitap gibi zamanında onlara vahiy gelirken vahiyin karşısında kalpleri etkileniyormuş, gözyaşı döküyorlarmış. Allah'ın ayetlerini okudukları zaman, işittikleri zaman, Kur'an'da da beyan ettiği gibi yere kapanırlar, secdeye kapanırlardı diyor ve ağlanlardı diyor. Şiddetli bir şekilde ağlanlardı diyor Allah'ın o ayetleri karşısında etkilendiklerinden dolayı. Ama sonra bir müddet geçiyor, o şeyi unutuyorlar artık, kalpler katılaşıyor. Allah'ın ayetlerinden artık etkilenmiyorlar. Ve bir müddet daha geçiyor, ne yapıyorlar? Allah'ın ayetlerini tahrif etmeye başlıyorlar. Yaşamamaya başlıyorlar, bir müddet daha geçiyor, Allah'ın ayetlerini bu sefer satmaya başlıyorlar. Haramı helal yapıyorlar, kıranların hoşuna gitsin diye, halkın hoşuna gitsin diye. Helalleri haram yapıyorlar, haramları helal yapıyorlar. Dini tahrif ediyorlar, sırf dünyayı elde etmek için, sırf dünyanın imtihanından kurtulmak için, insanlara veyahut da şirin görünmek için veya dünyayı elde etmek için artık Allah'ın dinini ne yapıyorlar? Tahrif ediyorlar. Ve Allah korusun bu ümmet de ne yapıyor? O eski ümmetlere böyle tabi oluyor. Onların izinden gidiyor. Aleyhisselatü dediği gibi لَتَتَّبِعُنَّ şibran bi şibr, شِبْرًا ziraan bi zira." Siz eski ümmetlerin peşinden adım adım arşın arşın takip edeceksiniz. Hatta onlar dürkelerin deliğine girecek olsa da siz de onları takip edeceksiniz. Tabi biz müminler olarak onlar gibi olmamamız gerekiyor. Onların hallerinden uzak olmamız gerekiyor. Ta ki Allah'ın gazabına uğramayalım. Yoksa bu ümmetten de niceleri vardır onları takip eden, onlar gibi Allah'ın dinini tahrif etmeye çalışan, insanların rızasını kazanmak için üçkoğuşluk, dünya malını elde etmek için Allah'ın ayetlerini tahrif eden, değiştiren ee, ve saptıran nice belamlar vardır, nice insanlar vardır. Evet. Özellikle günahla ilgili olarak da İbnül Kayyum bazı tespitlerini de inşallah aktardıktan sonra dersime son vereceğim. Şimdi belki bizim gözümüzde bazı günahlar nedir? Hafiftir. Özellikle de büyük günah olmayan küçük günahlar belki bizim gözümüzde bazen hafif oluyor. Ya ne olacak bu küçük günahlardandır? Tövbe ederim, silinir, namaz kılarım, silinir, istifar çekerim, silinir ya da bunlardan da bir şey olmaz diye bazen hafife alıyoruz. Halbuki bunlar hafife alınacak şeyler değildir. Hazreti Enes'in dediği gibi tabiine diyor sizler öyle şeyler yapıyorsunuz ki bunları siz küçük günahlardan sayıyorsunuz ama biz Resulullah Efendimiz sonrasının döneminde büyük günahlardan sayıyorduk diyor. Minel muhlikat diyor insanı helak edici büyük günahlardan addederdik diyor sayardı. Ama sizin gözünüzde küçüktür diyor. Bu Düşünün bunu tabiine söylüyor. O güzel insanlara söylüyor. Demek ki bugün gelmiş olsaydı bizim halimizi görmüş olsaydı acaba ne diyecekti. Ve alimler şunu demişlerdir. Günah işlerken Günahın büyüklüğüne ve küçüklüğüne kesinlikle bakma. Demek ki işte işki zina, faiz, bunlar büyük günahlardır. Allah'a şükür ben bunlara bulaşmadım. Ya öbür küçük günahlar da. Hani Allah affedicidir, Allah gafur ve rahimdir. Affeder diye kesinlikle böyle demeyin. Siz günahı kime karşı yaptığınıza, kime isyan ettiğinize ona bakın diyor. Diyorlar. Günahın büyüklüğüne ve küçüklüğüne bakmayın. Günahı kime karşı yaptığınıza kime baş kaldırıyorsunuz, kime isyan ediyorsunuz, siz kimin emrini çiğniyor, çiğniyorsunuz, ona siz bakın, siz Rabbul Aleminin emrini çiğniyorsunuz o yüzden küç küçüğü büyüğü diye ayırt etmeyin diyorlar alimler ve İbnül Al Kayy Rahmetullahi Aleyh sıralıyor, diyor ki tabi bunları ayet ve hadislerden alıyor kişi diyor günah işledikçe dünyada ahireti artık düşünün ki ahirette Kişinin kişiyi bekleyen çok ağır şeyler var az önceki hadislere binaen yani Allah korusun cehennem var Allah'ın gazabı var Allah'ın o cemalinden mahrum olma var Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve komşu olmaktan onunla beraber ve vs. birçok şeyden mahrum olmayla beraber dünyada da çok büyük sıkıntıları var bu dünyadaki sıkıntıları nedir birincisi diyor isyan eden bir kişi ilimden mahrum olur ilimden mahrum oluyor İlim artık ona nasip olmuyor ilim almak istediği zaman allah Teala ona nasip etmiyor ya rivayetlere göre İmam Şafii rahmetullahi aleyhi, İmam Malik'in yanına gittiği zaman ilim okumak için gidince hatta o kadar zeki o kadar güzel bir genç ki İmam Malik tabi çok beğeniyor çok etkileniyor hatta İmam Malik soruyor yeni gittiği zaman evladım diyor sen işte hadislerden bir ezberin var mı diyor ne okudun diyor. Ya İmam diyor ben senin muhatta kitabını ezberledim diyor. Düşünün İmam Malik'in yanında daha ilme başlamadan İmam Malik'in yazmış olduğu kocaman binlerce hadisi ihtiva eden muhatta kitabını ezberlemiş. Böyle bir şahsiyet. Ve onun o zekasını o kabiliyetini o güzel durumunu görünce ona diyor ki Allah'a kad elka ala kalbike nuran ve la tudfi'u tudfi'u bi diyor ki Allahu Teala bakıyorum ki Allahu Teala'nın kalbine nur indirmiştir sakın ola ki o Allah'ın nurunu mahsiyetlerle söndürme diyor ona tavsiyede bulunuyor yani günah işleme Allah'ın o nurunu söndürme diyor yine rivayetlere göre İmam Şafii tabi çok zeka konusunda çok müthiş bir şahsiyetmiş hatta da yani misal verenler dar bir misal Allah'u alem tabi bu sahati o kadar zekiymiş ki diyorlar ki yani bir sayfayı bir kere okudu mu kitaptan ikinci kere okumadan ezberliyormuş. Bu kadar yüksek yani zekası varmış. Allah rahmet etsin. Ve bir ara diyorlar biraz zekasında biraz bir yavaşlama olduğunu hissediyor. Hatta ona bina ediyorlar yani yine bir rivayette de bir kadının topuğuna bakıyor, ayağına bakıyor. Yani haram işliyor, harama bakıyor ve bakıyor ki zekasında bir gerileme oluşmuş. Eskisi gibi böyle hafızası hemen almıyor. Önceden mesela bir kere okumayla alıyorsa bu sefer iki kere okumayla alıyor. Bu sefer veki' denen hocasına durumunu arz ediyor. Ve bunu şi şiir şekline döküyor. Diyor ki, ile Ben veki' hocama diyor, hafızamın kötülüğünü şikayet ettim diyor. Fearşedeni ile terkil muası ve bana şunu tavsiye etti günahları terk etmemi tavsiye ediyor. Ve kâle i'lem bi enne'l imme fadlun ve fadlullah la yetehu Dedi ki ilim Allah'ın faziletidir ve Allah'ın faziletine de asiler nail olamaz. Beni yani günahları terk etmemi bana irşadet diyor. Ve dedi ki bu ilim Allah'ın faziletidir Allah'a isyan eden kişiye de Allah faziletini indirmez Evet demek ki ilimden mahrum oluyor İki rızıktan mahrum oluyor Aleyhisselatü dediği gibi اِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الْرِزْقَ بِذْزَنْبِ Kul belki bir rızkı kazanacaktı ama yapmış olduğu masiyetten günahtan dolayı ne yapıyor o rızıktan mahrum oluyor Belki eline geçeceği bir para vardı Güzel bir iş vardı Güzel bir imkan vardı Bir rızık gelecekti Ama sırf yapış olduğu günahından dolayı ne yapıyor O rızkını kaybediyor Rızkın kayboluşu vardır Fakirlik vardır Allah korusun Masiyette, günahta Başka bir zararı Kalbinde Allah'a karşı bir vahşet Hissetmeye başlıyor Yani uzaklaşma soğuma ara mesafenin açılması zamanla bakıyor ki kendisiyle Allah arasında bir mesafe açılmış Eski, eskisi gibi böyle Allah'a olan yakınlığını artık hissetmemeye başlıyor mahsiyet işleye işleye ve garipler gibi yavaş yavaş soğuyor Allah'a karşı bu yapmış olduğu günahından dolayıdır başka bir zararı Ins salih insanlarla kendi arasında yine bir vahşet oluşuyor. Yani bir soğuma, bir uzaklaşma. Özellikle müttaki müminler, salih müminler, Allah'tan korkan müminlerle kendi arasında artık bir mesafe oluşuyor. Niye? Günah işleye, işleye artık o salih insanlarla oturup kalkmak istemez. Çünkü kalbi katılaşıyor, istemiyor. Yani onu ahireti hatırlatan, cenneti, cehennemi hatırlatan, günahtan sakındıran o kişilerle artık oturup kalkmak onun hoşuna gitmez. Allah korusun zamanla sakallı bir mümini bile görmek isteme. Bugün müşrikler, asiler neden mesela özellikle çok isyanda böyle ileri giden kişiler dikkat edin bir sakallı bir erkek görünce çarşaflı bir kadın görünce neden yüzleri buruşuyor? Neden böyle bir soğuma, böyle bir tiksinme hissediyorlar? Bir rahatsızlık hissediyorlar? Yapmış oldukları günahlardan dolayı artık böyle salihlerden de kaçar oluyorlar. Başka bir zarar işlerinin raz gitmemesi. Hep işini yani elini neye atıyorsa hangi işe atıyorsa o işten hayır gelmiyor. O işten muvaffak olmuyor. Bir türlü muvaffak olmuyor. İşleri zorlaşıyor. Sıkıntılar, dertler, bilmem neler böyle hiç adamı Bırakmıyor, sıkıntılar içerisinde oluyor işleri. Başka bir zarar diyor ki kalbinde artık bir zulmet yaşamaya başlıyor, hissetmeye başlıyor. Biliyorsunuz e, günah işledikçe o günah sebebiyle nokta nokta nokta böyle siyah noktalar kalbin üzerine işler. Her bir günah bir siyah noktadır. Zamanla kalp simsiyah oluyor, artık zulmet kap karanlık oluyor onun cilası da nedir Allah'ın zikridir ne kadar Allah'a itaat ederse Allah'a anarsa zikrederse o kadar çok kalbi cilalıyor demek ki masiyetler ne yapıyor kalbi karartıyorlar başka bir zararı bedeni zayıflatıyor kalbi zayıflatıyor dikkat eden Allah'a itaat eden ibadetlerini yerine getiren masiyetlerden uzak olan kişinin kalbi böyle sapasağlamdır çok kuvvetlidir bedeni kuvvetlidir enerji doludur ve gerçekten cesurdur yani. O kişiyi ölüme davet et, hemen önüme icabet eder. Cihada çıkar, cihada gider. Şehit olmaya hazırdır. Yani bütün dünyaya kafa kaldırıyor. Ama is isyan ettiği zaman artık zamanla ne oluyor? Kalbi yumuşuyor, zayıflıyor, bedeni zayıflıyor, bir tembellik hissetmeye başlıyor. Ve bir korku kaplıyor. Artık o kişi ölümden de korkuyor. En ufak şeylerden de korkmaya başlıyor. Başka bir zararı Allah'a itaatten onu mahrum ediyor mahsiyet. Çünkü mahsiyet mahsiyeti iş çekiyor. Günah işledikçe günah başka günahların kapısını açıyor. Dikkat edin çok günah işleyen bir kişi zamanla sünnetleri de kılamıyor. Farz namazlarının akabinde kılınan, önce ve sonraki kılınan sünnetlere karşı mesela gevşek oluyor. Sünnet kılamıyor, nafile oruç tutamıyor artık, ibadet edemiyor, teheccüde kalkamıyor, Kur'an-ı Kerim okuyamıyor. Kur'an-ı Kerim'i eline aldığı zaman sıkıntı basıyor. Kur'an-ı Kerim'i işittiği zaman sıkıntı basıyor. Nedir? İşte zevkli şeyleri arıyor. Ya biraz televizyona takılsan biraz dışarı çıksam, biraz mümni etsem, böyle yani rahatsızlık duymaya başlıyor, Allah korusun ee, i̇badetlerden Artık soğuyor Ve günah günahı çekmeye başlıyor Şu günah istediğim gibi başka bir günah Nefsi onu arzulmaya başlıyor Başka bir zararı ömrü kısaltır Bereketi yok eder Burada ömrü kısaltır Dan kasıt Yani günlerini kısaltma anlamında değil Onun hayatının Bereketsiz oluşu Faydasız oluşu Anlamına geliyor Mesela çok alim vardır, bakıyorsunuz ki hayatları çok bereketli geçmişler, günleri bereketli geçmişler. Adamlar o kadar çok eser yazmışlardır ki biz şimdi oturup okumak istesek aciz kalıyoruz. Belki diyoruz ömrümüz yetmez yani yazdıkları eserleri okuyamayacağız. Ama bu adamlar ne zaman oturup yazmışlar, ne zaman yani bu kadar insanlarla böyle ilgilenmişler, ibadet etmişler, hapislere düşmüşler, cihad etmişler. Uğraşmışlar hangi Hangi vakitle nasıl bir vakit bulmuşlar Bakıyorsunuz Allahu Teala Vakitlerine ömürlerine bereket vermiştir Ama masiyet işleyen kişinin Hayatı o kadar çabuk geçer ki O kadar bereketsiz O kadar faydasız geçer ki Bir anda bakar ki yaşlanmıştır Ve bir anda da belki Ölüm gelip çatmıştır Ve bunun gibi Daha başka zararlarını Sayıyor İbn-i Tayyip Rahmetullahi aleyhi, Dünyada o kadar çok zarar var ki Kişi bu zararları düşündükten sonra Ve Anlıyor ki yani gerçekten günahın Ne kadar kötü bir şey olduğunu Ve uzaklaşması Gerektiğini ne yapıyor anlıyor Bundan Çıkaracağımız dersler nedir Hayatımızda bazen belki Yani yapmış olduğumuz Muhtemeden yapmış olduğumuz Masihetlerimiz vardır haramlarımız vardır terk edemediğimiz, böyle nefislerimize ağır gelen, iyice nefislerimize hakim olan günahlarımız vardır. Nedir? Mesela belki sigaraya alışmışızdır. Böyle bir haramı işliyoruz. Belki harama bakıyoruz. Belki televizyon izliyoruz, haramları haramlara bakıyoruz. Bu gibi günahlara karşı aslında ne yapmamız lazım? Tövbe etmemiz gerekiyor ve Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu o nuru bu günahlarla söndürmememiz gerekiyor. Ve Allah Allah'u Teala'nın bu vaat ettiği, bu verdiği kötülüklere o günahlar sebebiyle de düşer olmamamız lazım. Nefislerimize zulmememiz lazım. Rabbim bizi günahlarından uzaklaşan, itaatlerine sarılan, hakkıyla, ihlasıyla Rabbine ibadet eden mümin kullarından eylesin. Ve ahiru da'vanenim hamdillahi rabbil alemin.